ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار وبعد Muhterem kardeşlerim, muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Allah Azze ve Celle mevsim içerisinde insanlara öyle günler, öyle geceler, öyle zamanlar bahşetmiştir ki o günlerde ne yapmıştır? Kulun işlemiş olduğu günahlara bir kefaret vesilesi kılmıştır. Bunlardan bir tanesi de kardeşlerim içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Ki Muharrem ayı Hicri takvime göre birinci aydır kardeşlerim. Ki Allah Hazreti Celle şehru Allahil Muharram Allah'ın Ayı Muharrem olarak isimlendirmiştir ki seni içerisinde yani 12, mevsim, 12 ay içerisindeki Allah katında en eftal ay olarak Allah Azze ve Celle Muharrem ayını seçmiştir. Muharrem ay kardeşlerim içerisinde Aşura dediğimiz gün vardır. Aşura yani Muharrem ayının onuncu günüdür. Allah Resulü Salallahu Aleyhi ve Sellem Medini'ye geldiği zaman oradaki Yahudi ve Hristiyanların Ashura günü dediğimiz Muharrem'in onuncu gününde oruç tuttuklarını görür. Bu nedir diye sorduğunda işte bugün Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselamı ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmış ve Firavunu da ne yapmıştır? Suda boğduğu gündür diyerek bunun şükrünü eda etme adına ne yapmışlardır? O günü oruçlu geçiriyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ben kardeşim Musa'ya onlardan daha çok hak sahibiyim diyerek o günü oruçlu geçirmiş ve ashabına da o gün oruç tutmalarını emretmiştir. Nitekim bugünün oruçlu geçirilmesinin faziletine binaen Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam ben ümit ediyorum ki bir sene önceki yani geçmiş bir seneyi bütün seneyi、e, günahlara kefaret olsun. Yani buradan geçen、e, geçmiş senede yapılan küçük günahların kefaret olacağını Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam ne yapıyor? Böyle olmasını Allah Hazreti Celle'den niyaz ediyor. Muhakkak ki bundan kasıt nedir kardeşlerim? Kişinin işlemiş olduğu küçük günahlardır ki büyük günahlardan dolayı da ne yapması gerekir? Bir kulun tövbe-i istiğfar etmesi gerekir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi ne demiştir? Siz bunda Yahudi ve Hristiyanlara ne yapın? Muhalefet edin. O yüzden bir gün önce veya bir gün sonra ne yapın? Onun üzerine oruç ekleyin. Yani ya 9-10 şeklinde tutun ya da 10 ve 11 şeklinde ne yapın? Tutun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ayın Muharrem ayının 9'uydu kardeşlerim bugün itibariyle ve yarın inşallah pazar itibariyle Mahremayının onu. Bugün oruç tutmayan kardeşlerimiz var ise yarın inşallah oruçlu geçirirler ve onun üzerine de Pazartesi gününü üzerine ne yaparlar? İnşallah eklerler ve Allah Azze ve Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellemin vaat etmiş olduğu o、e, mükafata yani bir önceki senenin günahlarının bağışlanması müjdesini inşallah nail olan kullarından. eyler kardeşlerim.、Amin. Ki bu günler gerçekten Allah Azze ve Celle'nin bize bir ikramıdır. Ee, ki kış mevsimindeyiz, günlerin de kısa olması itibariyle Allah Azze ve Celle'nin bu ikramını ne yapmamak gerekir kardeşlerim? Geri çevirmemek gerekir. Evet, şimdi normal rutin dersimizde kardeşlerim, uluhiyet tevhidine başlamış idik ve gerçekten ümmetler içerisinde ta ki Nuh Aleyhisselam'dan günümüze kadar uluhiyet tevhidine başlamış idik ve ülkettelerin、e, sapmasındaki en büyük nokta ne olmuştur ibadet yani Allah'a kulluk meselesinde gündeme gelmiştir ki insanolu Adem aleyhisselam'dan takip Nuh aleyhisselam'a kadar hep ne yapmışlardı tevhid üzerine yaşamışlardı yani itikatlarına ters Allah'ın kadabına giden Allah'ı kadaplandıracak herhangi bir amelde ne yapmadılar bulunmadılar takip Nuh aleyhisselamın Kavmine gelinceye kadar. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın kavminde şeytan onlara vesvese verdi ve içlerinde salih kimselerin ölmesinden sonra şeytan gelerek dedi ki siz gelin onları meclislerinizde işte toplandığınız yerlerde ne yapın? Onların resimlerini asın ki onları her gördüğünüzde ne yapın? Onları ibadeti hatırlayıp Allah'a hatırlayın. O bu. Bu görüş şeytanın bu vesvesesi o anda bununan insanlara ne geldi güzel geldi. Daha sonra o nesil öldüğü zaman, ondan sonraki nesle şeytan geldi ve dedi ki, gelin bunların ne yapın, suretleri ni yapın, heykellerini yapın. O、e, yüzyılda o şekilde devam etti o insanlar. Ama ondan sonraki gelen nesil şeytan geldi dedi ki, İşte atalarınız, dedeleriniz bu heykelcikleri neden yaptı bilir misiniz? İşte onlar ne yaptılar? İlahi dindiler. Yani başları dara düştüğü zaman yağmur istemek yağmuru istedikleri zaman işte falanca gittiler. Ondan yardım istediler. Başlarında bir kötülük, bir sığınma istedikleri zaman işte falancaya gittiler. Falanca o elleriyle yaptıkları puta. Onlardan yardım istediler diyerek. Ondan sonra ne yaptılar? bir、e, insan olunun tevitten artık sapmasına neden oldular. Ta ki o şey artık gölümüze kadar ne yaptı devam edecek kardeşler. İnsan olunun Allah Azze ve Celle'i tanıma da işte Allah'ın rızık verenin Allah olduğuna, yaşatanın, öldürenin tekrar öldür、e, tekrar yaşatacak olanın Allah olduğunu İşleri, kainattaki işleri idare edenin Allah Azze ve Celle olduğunu ne yapıyorlardı, insanlar biliyorlardı. Ama mesele Allahı birleme, uluhiyet dediğimiz, ibadet dediğimiz mevzusuna geldiği zaman insanlar ne yaptılar? İşte orada şirkte ve küfürde vuku buldular kardeşlerim. Şimdi uluhiyet tevhidinde en önemli meselelerden bir tanesi kardeşlerim. ibadet meselesidir. Biliyorsunuz biz biz biz bir konuyu işlerken ne yapıyoruz? Öncelikle onun sözlük manasını daha iyi anlaşılması için arkasından da ıslahî manasını yani kitap ve sünnetin, Kur'an ve sünnetin o kelimeye yüklediği manayı ne yapıyoruz? Ele alarak anlatmaya çalışıyoruz. İbadet dediğimiz zaman kardeşlerim lugatta yani sözlük manası Boyu neymek ve itaat etmek manasına gelir. İstilâhi manada ise yani Kur'an ve Sünnet'in bu kelimeye yüklediği manaya geldiği zaman ki bu zaman kadar bunu bu kelimeyi Şeyhül İslam İbni Temyiz rahimullah çok güzel bir şekilde açıklamış ve ondan sonra gelen bütün alimler de ibadet konusunda ne yapmışlardır bu tanımı kullanmışlardır. ِيَ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ اسْمٌ جَامِعٌ مَا اللّٰهُ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّهِرَ وَالْبَاطِلَ مِنَ لِكُلُّ gözüken ve,、ah、ve gözükmeyen bütün sözler ve amellerin bütününe ne denilmiş kardeşlerim ibadet ismi verililmiş kardeşlerim. Şimdi ibadetin kapsamı bakımından、e, üç kısma ayrılmaktadır kardeşlerim. Birincisi saf olan ibadetlerdir ki bunlar da söz ve amellerdir ki bunun aslı dinde olan yani meşhur olan söz ve amellerdir kardeşlerim. Şimdi bunlardan bazıları kalbi olan ibadetlerdir ki yani kalp ile alakalı ibadetlerdir. Ki İslam dini kalbe ne yapar kardeşlerim son derece önem verir. Neden? Çünkü buyurur ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam bedende bir et parçası vardır ki şayet o salih olursa güzel olursa bütün beden ne yapar? Güzel olur, salih olur. Eğer o fasit olursa, o, kalp, o et parçası bozulursa ne yapar? Onun bozulması bütün vücuda etkiler, bütün vücudu bozar. İşte muhakkak ki o et parçası nedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İşte o et parçası kalptir. O yüzden İslam dini kalbe ne yapar kardeşlerim? Büyük önem vermektedir. Şimdi kalbi itikadlardan birincisi kardeşlerim, Kalbin sözüdür ki o da itikat olarak anlaşılmaktadır. Yani niye biz itikat etmemiz gerekir? Allah'tan başka Rabb olmadığını ve Allah'tan başkasının ibadete layık olmadığını ve Allah Hazretleri Cenlenin Kur'an-ı Kerim'de gelen Ve yine Allah Resulü, salallahu alaihi wasallam'in sünnetinde gelen bütün isim ve sıfatlarına, kıvarillahil esma ul husna muhakkak ki en güzel isimler nedim nedim diyor, en güzel isimler, Allah Azze ve Celle'nidir. Ve yine sıfatlara hakkında ne yapmamız gerekir, imanı içirmek içirmektedir. Yine Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, afet gününe kayrıyla ve şevriyle. Kadere imana ne yapmaktadırdır bu bölüme girmektedir. Şimdi kalbin ameli dediğimiz kısım da kardeşlerim yine buna iklas girmektedir. Allah Azze ve Celle'ye olan muhabbet girmektedir. Yine Allah Azze ve Cellenin yaptığımız ibadetlerde sevabını unma girebilir girmektedir. Allah Azze ve Cellenin ikabından onun cezasından korkma girmektedir. ve yine yalnız ve yalnız Allah Hazire ve Celle'e tevekkül girmektedir ve yine Allah Hazire ve Celle'nin emrettiklerinde emrettiklerini yerine getirmede ve yasaklarında yasakladıkları fiillerden de kaçınma noktasında ne gerekir sabır da bu bölüme girmektedir kardeşlerim yine kavli ibadet dediğimiz kardeşlerim bununla tevhidi ne yapmak gerekir nutketmek Yani tevhidi sözde söylemek gerekir. Bir insan öncelikle ne yapması gerekir kardeşlerim? Müslüman olduğunu alanyen yani dışarıdan herkesin bileceği şekilde tevhidi dile getirmesi. Ne yapması gerekir? Gerekir kardeşlerim. Ki Kur'an okumak, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, tesbih etmek, hamd etmek ve Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmek ve Allah Azze ve Celle'nin dinini yani şer'i ilimleri öğrenmekte kavli ibadetlere girmektedir kardeşlerim. Bedeni ibadet dediğimiz zaman da bu da kardeşlerim bundan Allah Azze ve Celle'ye olan namazımız, secdemiz, oruçtur, hacdır, tawafdır, cihaptır, şer'i ilimleri talep etmek gibi ibadetlerde bedeni ibadetlere girmektedir. Ve mali ibadet dediğimiz kardeşlerim dediğimiz zaman da bunun içine de zekat olsun, sadakadır, kurban kesmektir. Ondan sonra Allah için ada kadamaktır. Bunun gibi şeyler de mali ibadetlere girmektedir kardeşlerim. Şimdi bazı ibadetler vardır ki aslı şeriattan nedir olmayan söz ve amellerdir kardeşlerim. Yalnız bu. Salih bir niyet ile neye dönüşmektedir ibadete dönüşen、e, yani Allah'tan ecir umması beklenilerek ibadette dönüşen bazı söz ve ameller vardır kardeşlerim. Şimdi bunlardan bazıları Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimize vacip ve mendup kıldığı bazı şeyler vardır ki kardeşlerim. Mesela bunlardan bir tanesi. kendi nefsine veya ailesine veya evladına, çoluğuna çocuğuna nafakasını sağlaması, borcunu ödemesi veya insanın üzerine vacip ve menduk olan evlilik yapması, ondan sonra hediyeleşmesi, anne babaya iyiliği, misafire ikram etmek gibi hususlar niye girmektedir? Bu mesele altına girmektedir kardeşlerim. Şimdi bir Müslüman eğer bunları yani vacip olan veya menduk olan bu şeyleri yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kastederek veya Allah cennete girerek Allah Azze ve Celle'nin vechini Allah Azze ve Celle'nin yüzünü görmeyi murat ederek bu niyette yapar ise bütün bu mendup ve vacip olan şeylerde salih bir niyette yapıldığı zaman niye girmektedir Allah Azze ve Celle'den sevap bulunan sevabı umulan ibadetler kısmına girmektedir kardeşlerim nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki senin diyor Allah'ın rızasını umarak verdiğin her bir sadaka muhakkak ki senin için ecir, ecirdir diyor. Hatta ailenin diyor eşinin hanımının ağzına verdiğin sofradan alıp ağzına verdiğin bir lokmadan dahi şayet bununla Allah'ın rızasını murat ediyorsan bu bile senin için değildir. Ecerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kardeşlerim buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şayet bir kimse diyor ailesi için yani para kazanıp ailesine ekmek götürdüğü zaman yiyecek götürdüğü zaman ve onunla da eğer Allah'ın rızasını kastederse muhakkak ki o ailesine götürdüğü yiyecek yiyecek. ve diğer ve diğer şeyler yani ihtiyaçlarını gidermesi muhakkak ki o kimse için nedir diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kimse için bir sadakadır buyuruyor Buhari ve Müslim'de gelen rivayette yine kardeşlerim bir kimse çay Allah Azze ve Celle'nin rızasını umarak haramlardan kaçınırsa bunun adı da nedir bunun adı da ibadettir kardeşlerim. bir kimsenin işte faizi yemekten kaçınması veya hırsızlık yapmaktan veya sahtekarlık yapmaktan kaçınması şayet bunda Allah'ın rızası için kaçınırsa uzak durursa bu tür şeyleri terk, terk edersem bu da nedir onun için bir sevaptır itamelin ibadedir kardeşlerim nitekim パディシャル、ボ ل リでゲランでリバイアって、アラハスルー、アリクレイラーのリバイアって、アラハスルー、サロロー、アリウィス、エレン、ビューキー、ヤコール、ロー、ウォーター فلا ت ハゼレジェ عليه حتى يعملها. Meleklerine der ki diyor Allah Azze ve Celle yazıcı meleklerine şayet diyor kulun benim kulun bir kötülük işlemeyin içinden geçirilirse niyet ederse onu diyor ta ki o kötülüğü işleyene kadar ona ne yapmayın hiçbir şey yazmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle yazıcı meleklerine. Fıin amelha faktuhuha bimislhiha şayet o içinden içinden geçirdiği kötülüğü o kulun işlerse Ona ne yapın? Sadece bir kötülük yazın buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْنِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَلًا Şayet o içinden geçirmiş olduğu kötülüğü yapmaz da yani fiiliyata dökmez. De, sırf benim için, benim rızam için terk ederse diyor Allah Azze ve Celle. O zaman ne yapın? Sırf o içinden geçirdiği kötülüğü benim rızam için terk ederse ona ne yapın? アラーザウェジェラー。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 700 ecne kadar yazın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin gerçekten bir kimse şayet、e, amelleriyle Allah'a tevessül eder ve bütün kötülükleri yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin rızası için terk ederse ne vardır? Allah Azze ve Celle sırf kendi rızası için terk ettiği için ona verir. bir ecil yazılacağını bu hadisi şerifinde vaat etmiştir kardeşlerim. Bir de kardeşlerim günlük yaşantımızda öyle şeyler vardır ki yeme gibi, içme gibi, uyuma gibi, alışverişte olduğu gibi mübah olan şeyler vardır. Şayet bunda yine insan Allah Azze ve Celle'nin rızasını umarak yaparsa onun içinde ne vardır bir ecil vardır. Yani insan uykuyu Yeme, içme nedir aslında fıtri bir ihtiyaçtır. Peki bundan nasıl bunu ecir haline, kendi nehine seva haline getirebilir? Şimdi Abu、e, Masrûd hadisinde daha önce geçen hadiste ve Muadın Abu、e, Musa el-Aşârî'e el sözünde diyor ki: "Keyfe takrâ ul Qur'ân. Sen nasıl Qur'an okursun?" O da diyor ki: "Anamu awla al-layli." Ben diyor gecenin ilk saatlerinde, ilk vaktinde uyuyorum diyor. Sonra kalkarım, ondan sonra yani bir müddet uyuduktan sonra kalkarım. Tanackraumma aketab Allahuhi. Allah'ın benim için yazdığı şekilde Kur'an okurum diyor. Nasıl ki ben uyuduğum zaman Allah'tan ecir bekler isem, onda tık diyor. Yani kalkıp Geceleyin kalkıp Kur'an okumamdan ve namaz kılmandan dolayı nasıl ki Allah Azze ve Celle'den ecir bekler isem, uykumdan da aynı şekilde ne yaparım diyor, ecir beklerim diyor kardeşlerim. Şimdi buradan da gözüküyor ki kardeşlerim, ibadet yani Allah'a yapılan kulluk hayatın her safhasını ne yapmalı? İçine almalı. Yani bir insan... ben uyuyorum ama sırf yani Allah'a yapılan Allah'a yapacağım ibadette daha kuvvetli olabilmek için istirahat ediyorum diyor diyersen bu niyetle uyursa ne vardır onun için ecir vardır. İnsan yemesinde ecir var mıdır? Evet vardır. Eğer ki niyetinde ben yemek yiyorum ama sırf Allah'a taatimde ta Allah'a ibadetimde daha güzel ibadet edebilmek için, daha fazla ibadet edebilmek için yiyorum mahzadıyla yemeğini yerse, onun için ne vardır? Onda ecir vardır kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın ne yapması gerekir? Allah'a olan ibadetini, kulluğunu, ömrünün, hayatının ve de 24 saatinin tamamına ne yapması gerekir? Yayması gerekir. Ne kim Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki, なんで Allah için onu geçirmesi gerekir kardeşlerim. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an'da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Öyleyse insanın gayesi, yaratılma gayesi madem ki Allah'a ibadettir, madem ki Allah'a kulluktur, o zaman bizim de Allah'a bir kul olarak bunu gereğince yapacağız. Hakkınca ne yapmamız gerekir? Yerine getirmemiz gerekir. Ki Allah Azze ve Celle yarattığı bütün insanları, insanları ve cinleri ne yapmak için? İmtihan etmek için yaratmıştır. Nitekim buyuruyor ki Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَّلًا Muhakkak ki Allah Azze ve Celle ölümü ve hayatı yaratmıştır. Neden? Neden? アイニーズン、ダハギゼル、アメリッシュリエジェニー、インタハネツメキチン、デレメキチン、アラハゼレジェレ、ハヤトル、ベ、ウルミアトゥストル。 Salih amel işlemeye yani Allah'ın kitabında emrettiği ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gösterdiği salih ameller işlemeye koşun. Bir an önce salih amel işleyin. Çünkü diyor öyle zamanlar gelecek ki öyle fitne zamanları gelecek ki o zamanda bir Müslüman kafir olarak akşamlayacak, mümin olarak sabahlayacak. Mümin olarak sabahlayacak ve kafir olarak ne yapacak? Akşamlayacak diyor ve mümin. Azıcık bir dünya menfaatinden dolayı muhakkak o kimse ne yapacak? Dinini satacaktır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi kardeşlerim ibadet dedik. Muhakkak bir ibadetin nasıl ki abdest olmadan namaz kabul edilmez. Yani namaz kılabilmeniz için abdestin şartı vardır. Abdeste olanın şartı vardır. Allah katında... İbadetin de ne vardır? İbadetin geçerli olabilmesi için bazı şartları vardır. Şimdi kardeşlerim, Allah'a kulluğun aslı, hakikati dediğimiz zaman, kemal bir muhabbet ile, yani insanın severek, isteyerek Allah'a yönelmesi ve Ona yani Allah Azze ve Celle yine muhabbetle, sevgiyle boyun eğmesidir kulluğun, ibadetin hakikati. O yüzden bir kimse eğer Allah Azze ve Celle'ye muhabbet ile, sevgi ile ibadet etmezse, boyun eğmez ise, muhakkak ki o kimse Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden bir kul değildir kardeşlerim. Şimdi... Bir、e, ibadetin, yaptığımız bir ibadetin Allah Azze ve Celle katında geçerli olabilmesi için iki tane şart vardır kardeşlerim. Bunlardan birincisi nedir? İhlastır kardeşlerim. Bu da bir kulun ibadetinde Allah Azze ve Celle'nin veçhini, Allah Azze ve Celle'nin rızasını yani cennete girerek, Allah Azze ve Celle'nin veçhini, Allah Azze ve Celle'nin yüzünü görmeyi murat etmesi gerekmektedir. Bir de kim buyurur ki Allah, Allah Azze ve Celle Beyyine suresi 5. ayeti kerimesinde وَنَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْرَص۪ينَ لَهُ الْد۪ينَ Muhakkak ki onlar Allah'a ihlaslı bir şekilde yani bütün dini Allah'a has kılmalarından başka bir şeyle ne olmamışlardır? Emrolunmamışlar. Yani ikhlaslı bir şekilde yani dini yalnız Allah'a haskılarak ona ibadet etmekten başka bir şeyle ne olmamışlardır emr olunmamışlardır buyuruyor Allah Azze ve Celle kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim、e, ikhlas dediğimiz yani、e, sadece ve sadece Allah'ın rızası için bir ibadet ne yapmamız gerekir yerine getirmemiz gerekir. Ne dünyalık bir menfaatten dolayı, ne mal elde etmekten dolayı veya ne bir insanın yanında bir makam bir mevki elde etmekten dolayı veya ne de bir insana yaklaşmaktan dolayı herhangi bir niyetimiz ne olmaması gerekir olmamalı. Aksine yaptığımız ibadetlerle hepsi küçüğüyle büyüğüyle sözlü veya ameli olsun yapılan bütün ibadetlerin yalnız ve yalnız Allah rızası için olması gerekmektedir. İkinci şartı kardeşlerim, ibadetin Allah katında geçerli olabilmesi için Allah'ın şeriatına, dinine muvaffak olması gerekir. Yani Allah'ın kitabında nasıl gelmiş ise, yani Allah'ın emrettiği, sonra da Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde o ibadetin ne yapılması gerekir, yerine getirilmesi gerekir. 私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、ت なたは、م なたは、あなた و あなたは、あَ ا は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ ه ُは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ 僕はあなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言 i こと u あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、あなたの言うことは、 私たちは、あなたはあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなたはあなたたはあなたなたはあはあなたなたはあなはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあななたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた bazı asılları yani olmazsa olmaz bazı kuralları vardır kardeşlerim bunlardan bir tanesi ki kul ibadet ederken Allah Azze ve Celle'ye muhabbet,、e、ikabından cezasından korkak, korkmak ve ayrıyeten Allah Azze ve Celle'nin de sevabını umarak ne yapması gerekir? İbadet etmesi gerekir. Yani sevgi olacak, korku olacak ve ayrıyeten de Allah Azze ve Celle'nin sevabını ne olacak? Umma olması gerekmektedir. Yani bir Müslüman bu üç duyguyla Allah Azze ve Celle'ye ibadetini yerine getirmesi gerekir. Nitekim selef alimlerinden bazıları şöyle demişlerdir. Her kim Yalnız sevgiyle Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederse o bir zındıktır. Sadece korkuyla Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederse o bir harurin yani haricidir. Yalnız ümit ile Allah'a ibadet ederse o da nedir? Bir mürciedir demişlerdir. O yüzden ehl-i sünnet vel cemaat nedir? Allah'a sevgiyle, korkuyla, korkuyla, Ve ümitle ne yapar? Yani üç duyguyu bir araya getirerek Allah Azze ve Celle'ye ibadet eder. O yüzden kardeşlerim, ibadette asıl olan nedir? İnsanın, bir Müslümanın Allah'a olan muhabbetiyle, korkusuyla, azabından korkarak ve sevabının da ümit ederek ne yapması gerekir? Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmesi gerekir kardeşlerim. Evet. Evet. Şimdi sevgiyle alakalı kardeşlerim ki muhakkak ki、e, asıllardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle'ye olan sevgimizdir. Ki bir Müslümanın her şeyden çok、e, Allah'ı ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmesi gerekir. Nitekim bu sevgi kişinin kendisine alakalıdır. ailesine veya malına veya başka bir sevgiye beslediği sevgiden çok daha üstün olması gerekmektedir. Nidekim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kul imkâne âbâukum ve abnâukum ve ihvânukum Ey Muhammed de ki şayet sizin babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, akrabalarınız, elde etmiş olduğunuz mallarınız ve Kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz, şayet ve oturmakta olduğunuz evleriniz, şayet size Allah'tan ve Onun Rasulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyor ise o zaman bekleyin diyor. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar. Muhakkak ki, Wallahu. どういうことですか Ne akrabalarımızdan, ne kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimizden ve akrabalarımızdan kazandığımız maldan çok daha sevgili ne olmaması gerekir? Olmaması gerekir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevgisi ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi bunların her zaman üstünde olması gerekir. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü ben seni her şeyden daha çok seviyorum. Ancak kendi nefsim bundan müstesna. Yani kendimi senden daha çok seviyorum. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır ey Ömer, vallahi diyor sen beni kendi nefsinden dahi daha çok sevmedikçe kamil iman hatta iman etmiş olmazsın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ömer'deki teslimiyete bakın ki kardeşlerim aynı anda teslim oluyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözüne Ey Allah'ın Resulü şimdi ben seni kendi nefsimden dahi ne yapıyorum? Daha çok seviyorum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El ane ya Umar Evet Ömer şimdi oldu. Artı tamamen ne oldu? Kamil bir iman etmiş oldun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Bir insanın muhabbeti Allah Azze ve Celle'ye arttıkça yani Allah Azze ve Celle'ye olan muhabbeti arttıkça ne olur? Onun azaları da bedeni de Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek için ne yapar? Can atar Allah Azze ve Celle için ibadeti yerine getirmeyi gözler durur ve bunu yapmak ister. Nitekim اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا マカキカップル Kalpler hiçbir zaman gerçek sükunete kavuşmaz. Ancak ve ancak Allah'ın zikriyle, Allah'ın dinini yerine getirmekle, Allah'a anmakla kalpler huzura kavuşur, kalpler sakinet bulur. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Nitekim gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Kumya Bilal, ta arhna bi salah. Ey Bilal kalk, ezan okuda namaz kılalım." ki namazla ne yapalım ferahlanalım feraha erelim buyurun Allah Resulü salallahu aleyhi ve sellem beyine buyurur ki Allah Resulü salallahu aleyhi ve sellem jü'elat qurrat aini fi salatı muhakkak ki namazda namaz benim gözümün nuru kıldı buyuruyor Allah Resulü salallahu aleyhi ve sellem onun içindir ki kardeşlerim her kim Allah Hazime cinniyi itaat eder ona asi gelmekten Yani ona karşı günah işlemekten kaçınır ise ve Allah'a olan zikrinde çoğaltır ise nafile ibadetlerle veya muhabbetle korkuyla Allah'a ibadette ve yine onun sevabını umarak Allah'a ibadeti çoğaltırsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle onun için E, mutlu bir hayat yaşayacağını ve kalbinin de inşirah olacağını yani genişleyeceğini ne yapmıştır? Bize müjdelemiştir. Nitekim Nahl suresi 97. ayeti kelimesine buyurur ki Allah Azze ve Celle من عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Her kim diyor, mümin olarak erkek olsun, kadın olsun, bayan olsun, Salih amel işler ise muhakkak ki biz onun için güzel bir hayat yaşatacaz buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden kardeşlerim her kim ki dinini güzel bir şekilde yaşar ise Allah'a güzel bir şekilde kulluk eder ise dünyada Allah Azze ve Celle ona güzel bir hayat vadediyor. Şimdi güzel bir hayat vadediyor derken işte hepimizin anladığı veya bir çoğunun anladığı gibi işte güzel bir ev geniş bir ev güzel bir